Kişi doğup büyüdüğü yerden memuriyet gereği başka bir yere gitse ve tekrar ziyaret için doğup büyüdüğü yere gitmiş olsa seferi olarak mı namazlarını kılar? Bizim de başımızda olan bir durum, mesela ben Urfalıyım, ee, hı hı. Ankara'da uzun yıllardan beri çalışıyorum memuriyet görevim sebebiyle. Asıl vatanım Urfa ama burada da kalıyorum. Yani bir kişinin iki vatanı aslisi olabilir. Onun için ben burada iken zaten namazlarımı mukim olarak, tam olarak kılıyorum. Urfa'ya gittiğimde de orada namazlarımı tam olarak kılıyorum. Yolda seferi olarak tabii evet. ki kılıyorum. Neden tam kılıyorum? E çünkü benim Urfa'da gayrimenkulüm var. Ha kişinin Urfa'da şey yani asıl memleket doğup büyüdüğü yerde gayrimenkulü yoksa veya hanımı orada ikamet etmiyorsa o zaman tabii ki asıl vatanına, doğup büyüdüğü yere döndüğü zaman yani geçici olarak yani gittiği Ziyaret zaman orada seferi için. olur ama evi varsa bağı, bahçesi varsa işte hanımı orada ikamet ediyorsa oraya döndüğünde yani kısa süreliğine de döndüğünde yine namazlarını tam olarak kılması gerekir seferi olmaz Hı. ama hiçbir bağlantısı kalmamış yani ne hanımı orada ne bağı, bahçesi evi dairesi var hiçbir şey yok Sadece akrabaları var. Diyelim ki işte kardeşleri var, amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri var. Oraya gittiğinde namazlarını sefer yuvarlak kılması gerekir. Evet. Yani anne babası orada olsa veya onların evi olsa bile. Onların evi, olsa bile, olsa bile değil de, mi? onların evi kendisinin evi sayılmaz. Hı. Çünkü anne baba... Belki de sağlıklarında ölmeden önce o evi başkarına satabilirler. Hı hı. Veya kendilerinden başka mirasçılar da vardır. O evin tamamı kendilerinin değil ki. Onun için yani kişinin doğup büyüdüğü yerde kısaca gayrimenkulü yoksa, taşınmaz malı yoksa veya eşi orada değilse, yani ikamet etmiyorsa eşi, o zaman doğup büyüdüğü yerde olsa oraya gittiğinde namazlarını seferi olarak kılar. Evet.